Cennette bizi nasıl bir hayat bekliyor? Sonsuzluk sıkıcı olmaz mı? İmam Taftazani rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki insanların cennet cehenneme dair en temel yanlışlarından bir tanesi ki mutezilenin, o büyük akıl sahiplerinin savrulmasının arka planında kıyasolu gâiba ale şahid. Ahirete dünyaya kıyas etmişler. Dünyaya göre anlamışlar, anlatmaya çalışmışlar. Allah Teala bize cenneti anlatıyor. Dünyadaki belli ıslahlara benzeterek anlatıyor. Ama hiçbir şey dünyada olduğu gibi olmayacak. Hadis-i kutsîyle Allah Teala cenneti kıymetlendirirken buyuruyor ki: "Mala aynun ra'at ve la udhunun semi'at ve la khatar ala kalb Yani mala aynun ra'at ve la udhunun semi'at. Hiçbir göz görmedi. Öyle nimetler var ki şimdiye kadar ve bundan sonra kıyamete kadar hiçbir göz onları görmedi. Hiçbir kulak oradakileri o sesleri nameleri duymadı. İnsan aklına hayaline şimdiye kadar gelen bir takım hususiyetler var projeler var bundan sonra insana kalbine gelecekler var keşifler olacak ama cennette öyle nimetler, öyle hususiyetler var ki onlara insan aklı dünyada muhatap önemli bir bölümünü olamadı, olamayacak. Ne istiyorsa, nefis, neyi arzu ediyorsa onlar cennette olacaklar. Hem ardı arkası kesilmeden olacak. Öyle büyük bir nimet deryasına dalacak müminler. Fakat oraya odaklanmışken cennete Müslüman bütünüyle yoğunlaşmış. Fakat şunu unutmamalı. Yunus Emre diyor ya cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene sen ver anı bana seni gerek seni diyor. Vaadallahu'l mu'minine vel mu'minati cenaten tecrie min tahtiha'l enhar halidin fiha ve maskan tayyibatan fi cenati adn weredwanun minallah ekber. Yani cennette köşkler var, nimetler var, bütün bunlar var. Allah Teala mümin kadınlara, mümin erkeklere bunları vaat etti. Nehirler akıyor. Fakat bir hususiyet var ki Allah Teala'nın rızası. Vadi'l-divanu min allah Ekber. Bütün hepsinden Allah Teala'nın rızası, rıdvan daha büyük. Yani Yunus emre cennetteki o nimetleri tahkil etmiyor. Elbette onlar çok önemli, insanların bir bölümü onlar için sana ibadet ede. Ama ben onlar için değil ya Rabbi. وَرِضْوَانٌ min اللّٰهِ ekber. <اكبره> Eğer Müslüman o rıdvana, rıza-i ilahiye meftun olabilirse, o zaman o aşk, o vej içerisinde o sonsuzluğa dalacak, orada gidecek. Yani her şey bir şeye bağlanır, her şey. Her şeyin ufkunda bir şey var. Yani bakıyorsun cemaadatın ufkunda mercan var ki bir noktada bitkiye dönüşür. Yani bitki gibi boy verebilir. Hayvanın ufkunda bir varlık var ki o bir noktada attır. O da insan gibi rüya görür. Yani bir noktada insanın ufkuna yaklaşabilir. Ama insan var ki onun ufkunda sonsuzluk var. İşte o Müslüman, peygamber aleyhissalatü vesselamın izine meftun olan adam. Eğer müminde sonsuzluğa dair bir muhabbet var, bir aşk varsa oraya bir dalacak. Oradaki nimetler, orada aradıklarını ulaşma, visal ve vuslat hali elbette bir daha dönüşü asla arzu etmeyecek, aklına gelmeyecek. Çünkü ne istiyorsa var. Acaba hocam e, bu sorunun sahibi kardeşimiz hani e, Kur'an-ı Kerim'in manasını şöyle yorum yapanlar işte tecrimin tahtihel enhar oradaki o nehirleri falan beldedeki nehirlere benzeten oradaki altını ipeyi buradaki başka şeylerle kıyas edenlerin tahrifinden sonra mı acaba o e, sonsuzluk o ufuk bu kardeşlerimize dar geliyor, sıkıcı mı diye Şimdi elbette ulvi olan mücerredi basit olan muşahas seviyesine indirirseniz evet. o zaman insanlar tecrimin tahtihel enhar ama o nehirler nasıl, kimi baldan, kimi sütten var mı dünyada öyle nehirler onları kendi bağı bahçesi kenarındaki nehirlere, çaylara benzetirler. Allah Teâlâ'nın o büyük nimetini tahkir ederler, tezif ederler ve bundan da ebediyen Allah Teala muhafaza buyursun, mahrum olurlar. Akıl bir yere kadar idrak ediyor. Oradan öteye duruyor işte. Batının, doğunun cins akıllarına bak. Bir yere kadar geliyor, oradan duruyor. Oradan öteye Peygamber aleyhisselamın getirdiklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına teslim olmadan yürüyemezsin, gidemezsin, anlayamazsın. Anlamış gibi olursun belki ama akıl durur, iflas eder. Kur'an-ı Hakime, sünnet-seniye'ye tabi olmadan başka çare yok.